Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Ankara'dan döndü hanım. Ben 30 senedir sohbete gidiyorum. 2 senedir çeşitli sebeplerden dolayı gidemiyorum. Sohbet arkadaşlarım bana diyorlar ki gelmediğin için günah işliyorsun. Bunun bir günahı var mıdır? Evet. Bunun bir günahı olmaz ama kazanabileceğimizi sohbette kazanabileceğimizi kazanmamış olur sadece. Yoksa bir günahı olmaz. Evet. Efendim biz de beş 5 vakit namaz camide kılmak gerekiyor mu? 5 vakit namazı camide kılmak gerekmiyor. Şartlar, imkanlar neyi el veriyorsa onu yapıyoruz. Mümkünse cemaatle de kılıyoruz. Değilse zaten tek başımıza kılıyoruz. Şartlara göre, imkana göre böyle yapıyoruz inşallah. Efendim Hanife Hanım Ankara'dan benim oğlum çok hasta, madde bağımlısı. Kendisi kendisi için çok üzülüyorum. Bu konuda yanlış mı yapıyorum? Çok üzüldüğüm için bu konuda bana bir yol gösterebilir misiniz? Evet. Yapılması gereken şey yardım edebiliyorsak yardım etmemiz gerekir. Yardım edemiyorsak dua etmemiz gerekir. İnşallah Allah hem kardeşimizin olduğunu hem de bütün o madde bağımlarını kurtarır. Kendine döndürür. Maddeye değil Allah'a bağımlı olmak gerekir. Evet. Efendim İzmir'den Mustafa Kürçük babam ama biri 1993'te babamı Kabe'ye gönderdik. Orada gözleri açılıyor. Tavaf ettikten sonra gözleri kapanıyor. Hikmeti nedir bunu? Hikmeti mutlaka Kabe'yi çok görmek istemiştir. Duası bu şekilde olmuştur. Onu bütün gönlüyle istemiştir. Allah duasını kabul etmiş. Kabe'yi göstermiş. Tavaftan sonra bir daha kapanmışsa, onun da duası öyle olmuştur mutlaka. Yüzüm açılsın değil, Kabe'yi göreyim demiştir. Allah da ona duasını kabul etmiş. Öyle bir ikramda bulunmuştur. Evet. Efendim, bir izleyenimiz de geçenlerde bir sohbet ortamında Hz. Ebubekir zekat vermeyenleri İslam devleti adına öldürdüğünü duydum. Böyle bir şey mümkün müdür? Evet, böyle bir hüküm verilmiştir. Resul Efendimiz, ahirete geçtikten sonra tam olarak iman etmeyenler biz zekat vermiyoruz dediler. Daha önce zaten iman etmedikleri için korkudan zekatı veriyorlardı. Resulullah Efendimiz de eğer ahirete gitmişse artık vermiyoruz dediler. Dolayısıyla dinden çıkmış oldular. Bir zekat vermezse bu durumda Dünyayı, mali Allah'tan, Allah'ın emrinden daha çok sevdiği için onun imanı olmaz. Tembellik edip mesela namaz kılmasa dinden çıkmıyor. Ama zekat vermiyorum derse bu durumda ayeti inkar etmiş olur, dinden çıkmış olur. Tembellik yapmak başka bir şey ama dünyayı sevdiği için, parayı sevdiği için Allah'ın emrini yerine getirmemek başka bir şeydi. Böyle bir emir vermiştir. İman etmeyenler zaten biz iman etmiyoruz deyip başka tarafa dönmüşlerdir. İman edenler kendini toparlayıp zekatlarını vermişlerdir. Efendim İstanbul'dan Kerem. Selamun Aleyküm. Allah neden şeytana Hz. Adem'e secde et dedi? Neden kendine secde etmeyi emretmedi? Bunun hikmeti nedir? Evet. Şeytan derken kardeşimiz iblis'i kastediyor. İblis cinlerdendi. Allah meleklere secde emrini verdiğinde İblis de vardı orada. Ama Allah'a secde eden bir kuldu. Adem'e secde edin emrini alınca bütün melekleri secde etti. O secde etmedi. Kabul etmedi. Eğer bir konuda Allah bir emir bir hüküm vermişse bu durumda kayıtsız şartsız itaat etmek gerekiyor mu? Evet. Allah'a itaat etmedi. Bununla beraber bence dedi, bana göre dedi onu çamurdan yaratmışsın, beni ateşten yaratmışsın, ben ona secde etmemeliyim dedi. Bence etmemeliyim dedi. Allah neden bunu bize haber veriyor böyle? Bize ibret olsun diye. Allah bir konuda bir emir vermişse Allah'ı hesaba çekemezsin. Neden, niçin diye soramazsın. O emretmişse, olması gereken şey O'dur. Yok. Acaba neden? Ben bence bu doğru değil. Dediğimizde, ne olur? İblis olur. İblis, rahmetten mahrum olan demektir. Allah'ın rahmetinden mahrum kaldı. Buna beraber Allah bir de ona soruyor. Ben emretmişken, neden secde etmedin? Onun çamur kalıbına secde edemedim zaten. Ben ona ruhumdan nefrettiğimde o ruha secde ettim. Dolayısıyla Allah'ın nefreti ruha secde etmiş olur. Ona konuşma imkanı, kendini savurma imkanı da verdi ama o kibrinde direndi, düretti, küfründe diretti, itirazında diretti. Onun için kaybedenlerden, kovulanlardan oldu. Allah bunu bize haber veriyor ki, sakın siz böyle yapmıyorsunuz. İblisin durumuna düşersiniz. Allah'ın rahmetinden mahrum kalırsınız diye Allah bunu bize böyle haber veriyor. Evet. Efendim Ayşe Kalaycı Tekirdağ'dan Ben eşimden ayrıldım. iki sene oldu. İki kız çocuğumuz var. Eşim internetten tanıştığı biriyle evlendi. Biz 20 senelik evliydik. Ben bu sebepten ötürü kendimi suçluyorum. Yeterince sabredemediğim için maddi yönden de eşim bizimle hiç ilgilenmiyor. Acaba bu konuda ben mi suçluyum yoksa eşim mi? Evet. Olmuş, bitmiş bir şey için suçlu aramak doğru değildir. Olan olmuştur. Mutlaka suç çift taraflıdır, tek taraflı değildir. Ama önemli olan bundan sonrasına bakmaktır. Evet. Bundan sonra eğer bir Eksik görüyorsa kendinde, yanlış görüyorsa kendinde tövbe etmesi gerekir, istihbar etmesi gerekir. Bundan sonra ebedi hayatını kazanmak için doğru, güzel yapmaya çalışması lazım ki kazansın. Aynı şekilde dünyada da kazanmış olsun. Allah'ın emrine itaat edenler, Rabbini dinleyenler hem dünya saadetini hem ahiret saadetini kazandır. Ama dinlemeyenler ikisini de kaybeder. O için bize düşen tövbe edip, Rabbimize sığınıp, Güzel yapmaya Rabbimizin emrettiği, sevdiği gibi yapmaya çalışmaktır inşallah. Her bir izlenimiz, akrabalarımdan, abilerimden, yeğenlerimden çok şiddet gördüm, iftiralara maruz kaldım. Namaz kılarken, Kur'an okunurken sürekli aklıma geliyor. Bu ve nasıl kurtulurum? 25 yıldır da görüşmüyorum, görüşmek de istemiyorum demiş efendim. Evet, bu onun elindeki bir şey değildir. Ama bunu gönlünden silmesi gerekir. Öyle ki onu meşgul etmesin. Meşgul ederse sadece zarar verir. Oran olmuş. Geçen geçmiştir. Geriye dönüp bakmak doğru değildir. Onun için anı yaşamak lazım diyoruz. Allah'ın huzurunda olduğumuzu tatmamız lazım. O anda ne yapmamız gerekir? Onu kazanmaya çalışmamız lazım. Yoksa geçmişte şöyle oldu, geçmişte böyle oldu dediğimizde geçmişten çıkamayız. Hep oraya gideriz. Namazda bile oraya gidiyoruz. Onun için namazda Allah'ın huzurunda anda durman gerekir. Ondan kurtulmaya çalışması gerekir. Aklına geldikçe bilmesi lazım ki onu şeytan aklına getiriyor. Onu meşgul etmek için, Allah'tan Allah yolundan Ali koymak için, onlara karşı kinin nefreti arttırmak için yapıyor bunu. Bilelim ki mutlaka Allah herkese her şeyin hesabını sorar. Öyle buyurdu Ayet-i zerre kadar hayır, zerre kadar şer, nerede olursa olsun, ister gökte olsun, ister yerin dibinde olsun, ister bir kayanın içinde olsun. Allah onu mutlaka karşınıza getirir. Hesap günü var, karşı karşıya geleceğiz, buna beraber hakkımızı alacağız. Allah bu hakkıyı bize tanıyor. Allah affetmez o hakkı. Sadece onu ahirete bırakalım, Allah'a bırakalım, kıyamet gününe bırakalım, biz yolumuza devam edelim. Kazanmaya çalışalım. Bunu zikretmeyelim. Rabbimizi zikredelim. Bunu tefekkür etmeyelim. Evet, tefekkür etmemiz gereken Allah'ın güzelliğidir. Allah'ın bize muamelesidir. Kulluğumuzdur. Ebedi hayatı nasıl kazandırırız? Böyle bir derdimizin olması gerekir. Onun için bunlardan kurtulmak gerekir. İnşallah kardeşimiz böyle yapar kurtulur. Efendim İstanbul'dan Nurgül Gür Kardeşim yoğun bakımda nefes alamıyor. Ciğerlerinde nefes alması için hocamızdan dua istiyorum. Allah şifa versin inşallah. Allah bütün hastalarımıza şifa versin inşallah. Evet. Efendim İstanbul'dan da bir izleyicimiz. Hocamızdan dua istiyorum rızık konusunda. Borcum var. İcralık durumdayım. Bayağı bir sıkıntı, sıkıntıdayım. Bu, bu borçları kapatmak için dua istiyorum. Allah kardeşimize yardım eder Allah kardeşimize yardım eder inşallah. <gülüyor> Resulullah Efendimiz buyurdu, borçlanırken eğer vermek niyetiyle borçlanmışsa Allah mutlaka bir şekilde yardım eder, o borcunu öder. Evet, Allah bütün kardeşlerimize, bütün borçlara borcunu ödemeyi nasip etsin inşallah. Efendim Diyarbakır'dan aziz Ayla, Allah'ın Resullerine dünyada ve ahirette selam olsun. Hocam namazda Hz. Ali'yi görmek, elini öpmek, sonraki namazlarda da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ve Hz. Ali ile birlikte görüp ellerini öpmek ne anlama gelir? Namazı nasıl kılmak lazım? Bir de demiş efendim. Gönlümüz mutlaka Resulullah Efendimizle, Hz. Ali Efendimizle beraber olmuştur. Onlara olan o muhabbetinde yakınlığından dolayı görüyor onları. Namazı nasıl kılmamız lazım? namaz, müminin miracı, Allah'ın huzurunda olduğumuzu, Allah ile muhatap olduğumuzu, Fatiha'yı okurken, hem Rabbimizi, övdüğümüzü, hamd ettiğimizi, onu Rahman ve Rahim olarak bildiğimizi, tanıdığımızı, iman ettiğimizi, bununla beraber, onun mülkün sahibi olduğunu, sahibimiz olduğuna iman ettiğimizi, beyan ediyoruz Rabbimize, sonra, ben yalnız sana abdoluyorum ve yalnız seni istiyorum. Sen benim her şeyimsin demektir bu. Abdiyet her şeydir. İman her şeydir. <gülüyor> Rabbimizin rızasını, sevgisini, yakınlığını istemek her şeydir. Bu alemde kazanabileceğimiz tek şeydir. Evet. Buna beraber sırat-ı müstakimde olabilmek için Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraberim ya Rabbi demektir. Sırat-ı müstakimde sana yürüyor, sana koşuyor, seni istiyorum, seni seviyorum dememiz gerekir. Beni gazaba uğramışlardan, deralete düşenlerden eyleme ya Rabbi, beni koru, beni muhafaza et diyoruz Rabbimize. Rabbimize zaten böyle söylemeye başladığımızda mirajda oluruz, huzurda oluruz. İçinde bulunduğumuz anda olmuş oluruz. Rabbimizle olmuş oluruz. Namazımız miraç oldu. Yoksa namaz miraç olmaz. sadece namazı taklit olur. Bir an bunu yaşasak, tatsak o namaz miraç oldu. Çünkü gönül Allah'ın huzurunda durdu. Evet. Hayırlı akşamlar. Birkaç soru olacak. Bir hastalıktan dolayı kalbi Kalbi anne karnında 1-5 bir aylık bebeğin alınması zorunlu olup da alınınca ahirette anne görür mü ölen bebeği? gör. O bebeği dolayısıyla onu görür. Onunla olur. Evet. Efendim, i̇kinci sorum demiş. Hanifi, mez Hanifi mezhep anne, şafi olan babanın çocuğu hangi mezhep olur? Evet. Mezhep dinde edilir. Çözük hangi mezhepte olmayı dilerse o olur, o mezhepte olur. Hangi meslebe göre ibadetini yapmak isterse o mezhepte olur. Ya da ona hangisi üretilirse onda olur. Ya da şunda olur ya da bunda olur diye bir şey olmaz. Buna beraber dileyen, dilediği zaman mesleğini değiştirebilir. Evet. Efendim üçüncü sorum, Esma Hüsnayı okurken başına Ya Rahman Ya Rahim gibi mi okunur diye sormuş. Efendim. Nasıl yani? Esma'yı okurken evet. Ya Rahman Ya Rahim İlk esma Allah'ın Rabb ismidir Sonra Rahman ve Rahim ismi gelir Yani Fatiha'daki isimler Gelir önce Önce Rabb ismi sonra Rahman sonra Rahim gelir Esma'yı okurken de aynen öyle Kardeşimizin söylediği gibi Ya Rahman Ya Rahim gibi Okur Ya da başına el taksini getirip Okur yani, Er-Rahman, er rahim El-Melik diye okur. Artık tecih ona kalmış. Nasıl muhabbet ediyorsa öyle. Mesela Allah'ın ismini okuyup, o anda o ismin manasını hatırlamaktır. Evet. Efendim bir de devamla, Sabah namazı Evet efendim, sabah namazı şahitlidir. İsra suresinde geçiyor. Ne demektir bu? Bir de rabıta yapmak istiyorum ama nasıl yapacağım diye sormuşum. Sabah namazı şahitlidir. Evet, melekler şahittir, meleklerin nöbet değişimi vardır. Bir de Gece ile gündüz arası bir vakittir sabah namazı. Gecenin bitiminde, gündüzün başladığında Gündüz ve gecenin ona şahadetidir. Evet, Diğeri neydi? Bir rabıta ile ilgili. Evet. Rabıta yapmak istiyorum ama nasıl yapacağım? Rabıta, gönlünü rapt etmek demektir. Onu laymış gibi düşürmek demektir. Nasıl ki böyle Allah'ı zikrediyoruz, Rabb'imizi hatırlıyor, huzurunda olmaya çalışıyoruz. Rabıta da ile beraber mürşidini hatırlayıp, gönlünün onunla beraber olmasındır. Aynı zamanda herhangi bir şey yaparken, Acaba Ben bende nasıl yapmamı istiyor, nasıl konuşmamı istiyor, nasıl yapsam ona göre doğru yapmış olurum demektir aynı zamanda. Bunu yaparken elbette ki mürşidi sadece Allah'ın emrettiğini söyler, Resulü'nün yaptığını söyler, hepsi bir olmuş olur. Evet. El-Koç, selamünaleyküm hocam. Ben emlakçılık yapıyorum. Araziyi satan biliyor. Ancak satın alana biraz yüksek fiyat söylüyoruz. Kabul ederse araziyi satan fazla söylediğimiz rakamı bize geri ödüyor. Biz de ücretimizi almış oluyoruz. Günaha giriyoruz galiba. Giriyoruz galiba demiş. Tabii, galiba giriyor. Kardeşimiz doğru söylemiş. Onun için arazinin fiyatı neyse olduğu gibi söylemek lazım. Zaten eğer Emlakçılık yapıyorsa bu durumda her iki taraftan da komisyonlu almalıdır ama onun fiyatını fazla söylememelidir. Olduğu gibi, evet. Efendim, Batman'dan Serhan Bayam ölüyü defnederken neden annesinin ismini söyleyerek dua ediyor? Bir de mahşerde baba ismiyle çağrılıyor. Bunun hikmeti nedir? Böyle bir şey yok. Böyle olması gerekmiyor. Bunu alimlerimiz sonradan böyle yapmışlar. İsterse anasının ismini söyler, isterse babasının ismini söyler. O fark etmiyor. Kıyamet günü de hangi isimle çağrılacak? Onu da kıyamette göreceğiz. Evet. Efendim İstanbul'dan Melike Yalçın. Namaz kılıyordum ama kalbim ne kadar eğiliyordu secdeye. Kalbimi de katıyor muydum namaza. Dünyalık ne varsa Allahu Ekber dediğimde Bırakı, bırakıyor muydum bir kenara? Ey sevgili Allah için oruç tutuyorum Yeme içmeye ara veriyorum Ekmekten sudan geçiyorum da ama aşkından vazgeçmiyorum Seni sevmeye ara vermiyorum hiç Allah razı olsun Kardeşimize selam olsun inşallah Efendim Hatay'dan bir izleyicimiz Selamünaleyküm efendim ne seni rüyamda görmek yeter bu hasreti bitirmeye, ne de seni görmek yanında olmak. Öyle hasretim ki, öyle yanıyorum ki biliyorum benim bile bu yangından haberim yok. Belki kim bilir öyle yanan aşıklardan değilim. Biliyorum yüreğim yeterince yanmıyor. Belki ama hasretin hasretlikte güzel, aşkta güzel. Neden insan yaşamadığı bir şeyi özler ki? Hani tatmadığı belki bazıları aşktan yanar, bazıları benim gibi aşksızlıktan bilirim. Aşkı her zerrende tadarsın sevgili. Peki ya tat, tatama, ne yapsın? Ne acı bir şeydir bu. Razıyım aşksızlıktan yanmaktansa aşktan yanmaya razıyım olacak ama olacak da eğer kul olmaya geldiksek aşk olmaya hani güzelce Tamam olacağız inşallah, biraz delikanlı olalım, şöyle kararlı, ciddi bir şekilde olacağız, olacağız, başka yolu yok, hocama ve kardeşlerime selam olsun. Allah razı olsun, harbi çok güzel anlattı kardeşimiz. Evet, herkes kendine göre kul olmaya çalışırken böyle çok farklı haller yaşar, herkesin hali kendine ait ve özeldir bazen açtan, bazen böyle hasretten, özlemden hepsi de lazım, hepsi de gereklidir. Hangi hal olursa olsun, Allah ile ilgili olunca, hali olunca mutlaka bizi Allah'a çeker, Allah'a taşır, Allah'a yaklaştırır. Gönlümüzü de ona bırakalım. Bırakalım. Nasıl isterse, nasıl dilerse öyle tecelli etsin biz gönlümüzü bütünüyle açalım. Şöyle ya da böyle tecelli etsin demeyelim. Bırakalım nasıl dilerse o güzeldir. Hayırlı olan odur bizim için. Evet nasıl dilerse öyle tecelli etsin, öyle muamele etsin. Evet hamd olsun. Efendim Antalya'dan Meryem Akçay selamun aleyküm. Pirimiz bir sohbetinde kardeşlerimizi kapıdan içeriye alacağını söyledi. Ben gariban da ümit etmekten kendimi alamadım. Kapının önünde beklediğimi bilin istedim. Sizi seviyorum. Allah yerde yardımcınız olsun. Evet, kapının önünde olmak demek, içeri alınmak demektir aynı zamanda. Kapı deyince, Vuslat yolu iki bölümden oluşur. Bir, itminana kadar, bir de İtminan'dan sonra. İtminan'ı Kastetti ki o kapıdan geçişi, velayet kapısı aynı zamanda, Biri İtminan bulduğunda Allah'ın veli kulları arasına girmiş olur. Ondan sonra yolculuk devam eder. Raziye, merziye, safiye, kamile mertebesi vardır. Ama o ikinci bölüm bir bölümdür. Birinci bölümde Evet o da ayrı bir bölümdür. Bütün mesele o birinci bölümü geçmektir. Birinci bölümü geçince iman etmiş olur. Bu melek olur manasına gelmez. Hata işlemez, yanlış yapmaz, eksik yapmaz manasına gelmez. Ama şirkten kurtulduğu manasına gelir. Şirkten. Artık Rabbine şirk koşmaz. Rabbine itiraz etmez. İtiraz etme gücünü kendinde bulamaz. Öyle bir Rabbini tercih etmiş ki Rabbi tercih etmeye zatına seçmeye layık görmüş demektir. Bu kulum layıktır. Mesele Allah'ın Kulum seçilmeye layıktır. Kulumi zatıma seçtim. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Allah dilediğini zatına seçer. Kimi seçiyor? Hiçbir şeyi ona şirk koşmayanları. Şirkten kurtulmuş olur. Evet yolculuk devam ettikçe evet, manevi olarak yavaş yavaş büyür ve kemale erer. Huzura layık hale gelir. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu ey itminana ermiş nefis sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olmuş olarak evet, Rabbine dön gir cennetime, gir kullarımın arasına, gir veli kullarımın arasına buyurduğu o kapıdan geçenler bu hitaba muhatap olanlardır. Artık onun işi Allah'tan razı olmaktır. O Allah'tan razı oldukça Allah da ondan razı olur. Dolayısıyla bu hitabı alır. Evet, kapıdan geçmek, şirkten kurtulmak demektir. Ben her şeyi sana kurban ettim ve ederim ya Rabbi. Kardeşlerimiz nerede olursa olsun o fark etmez. Kapıdan geçmek mi istiyoruz? Şirkten kurtulmamız gerekir. Onun için geçen Ramazan ayı boyunca kardeşlerimize vazgeçtim ya Rabbi, seni istiyorum ya Rabbi dedirttik. Her ne ki bizi Allah'tan alı koyduysa, meşgul ettiyse ne dedik? Vazgeçtim ondan ya Rabbi. Ben seni istiyorum. Vazgeçince bir şey kaybediyorum, bir şey kaybetmiyorum. Gönlünden onu olduğu yere koymuş olur. Daha doğrusu Allah'ın onu koyduğu yere koymuş olur. Her şeyden vazgeçeriz ama Rabbimizden vazgeçmiyoruz. Kulbunu söylediğinde hiçbir şekilde ona itiraz etmez ve edemez. Şirkten kurtulmuş olur. Kurtulacak yani. Her ne olursa olsun Hayati bir imtihan olarak bilir. Rabbim kazanmam için beni böyle bir imtihana tabi tutup kazanma imkanı verdi. Ben de güzel yapayım der. Rabbine itiraz etmez. İtiraz edince şirk olur çünkü. Zaten anlatırken hep şirkten kurtulmayı anlatıyoruz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyi anlatıyoruz. Onun için söylüyoruz. Bütün hayatımız boyunca anlattıklarımızı bir kelimeyle ile izah edecek olsak. La ilahe illallah dedik. Muhammedun Resulullah dedik. Tek kelimeyle ya Rabbi seni seviyorum. Seni her şeyden çok, canından çok seviyorum. Her şeyden vazgeçerim ama senden vazgeçmem. Sevdiğim sensin, istediğim sensin. Dedik ve dedirtmeye çalıştık. Diyenler, diyebilenler kapıdan geçiyor. Kapı söyledim. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak kapısıdır. Kapı, kapıdan geçince ne olur? Gönül mutmain olur. Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle mutmain olur. Rabbini sevmekle, Rabbinin kendisini sevmesiyle mutmain oluyor. Sonra, sonra ikinci yarı, zaten, kapıdan geçti mi? Artık velidir. Veli konumunda, Allah'ın velim dediği kullardan olmuş olur. Çünkü, Rabbini velisi olarak kabul etti. Teslim oluyor ona. Evet, ondan sonra Allah'a teslim olur ve razı olur sadece. Evet, kardeşlerimiz nerede olursa olsun kapı geçme hakkına sahiptir. Sadece yapmaları gereken şey söyledim. Bizi dinlemeleridir. Şirkten kurtulmalarıdır. Allah'ın huzurunda fikir beyan etmemeleridir. Allah'ın vahiy karşısında fikir beyan etmemeleridir. Resulullah Efendimiz her neyi yaptıysa, her neyi söylediyse o en güzelidir deyip tabi olmaya çalışmaktır. Bence bana göre demekten kurtulup Allah deyip Allah'a göre, Resulüne göre demektir. Diyebilmektir. Bu tamamen gönüle ait bir hal. İnşallah kardeşlerimiz bunu yapar. Dışarıdaki kardeşlerimiz de kapıdan geçiyor. Birçoğu şey İnşallah hep beraber birbirimize destek olur. Allah'ın ''Velim'' dediği kullardan oluruz. Evet. Efendim bugüne özel bazı mesajlar var efendim. Efendim Eskişehir'den melek bütün ümmetin babasına selam olsun. Ben sizin gibi güzel bir baba daha sizin gibi güzel bir baba daha görmedim. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibisin. Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız. Sizi bize baba olarak gönderen Rabbimize hamdolsun. Allah yareniniz olsun. Efendim Şanlıurfa'dan Sönmez ailesi. Selamun aleyküm babam. Seni çok seviyoruz. Ailece seni çok seviyoruz. Babalar gününüz mübarek olsun. Ellerinizden öperim. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Babam gül, babam can demiş efendim. Efendim bir izleyicimizle selamünaleyküm efendim. Allah ikram ettiği bu yolu sizinle yürüyoruz. Ne kadar şükür, ne kadar teşekkür etsek sizin hakkınızı ödeyemeyiz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Size çok teşekkür ediyoruz. Allah hamd ediyoruz. Sizi seviyoruz efendim. Efendim Diyarbakır'dan Fahriye hayırlı akşamlar efendim. Sizi çok seviyorum. Eksikliğime rağmen, benliğime rağmen babalığınızı bir an bile üzerimizden eksik etmediğiniz için Allah razı olsun. Sadece bugüne has değil, tüm günlerde babalar gününüz kutlu olsun. İn, i̇nşallah size layık bir evlat olmamız dileğiyle hayırlı yayınlar demiş efendim. Efendim Diyarbakır'dan Yusuf öncelikle Allah'ın selamı üzerinizde olsun efendim. Sizi çok ama çok seviyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin inşallah. Sizin aşkınız ve muhabbetiniz gönlümüzde şeref bulsun inşallah. Babalar gününüz mübarek olsun. Gönlünüz gönlümüz olsun inşallah. Yusuf size kurban olsun. Efendim Şanlıurfa'dan Dilan Sönmez alan selamı babanın üzerine olsun inşallah. Babamın üzerine olsun inşallah. Benim sorum olacaktı babama. Baba ben her secde ettiğimde önümde Kabe var. Ve senin gelip başımı okşadığını görüyorum. Allah razı olsun. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Diğer TV kanalındaki bütün abilerimizin babalar günü kutlu olsun. Pirimizin babalar günü kutlu olsun. Geçtiğinde devamı var efendim. Belki sorayım. Devam et. Devam Efendim Diyarbakır'dan... 21 yıldır babamı kaybettim. Ben 10 yaşından beri babasızım. Bugün gönlüm buruk ama bir yandan da sevinçli. Çünkü sizin gibi bir babamız var. Babalar günü kutlu olsun babam. Ellerinizden öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Diyarbakır'dan Teknaz Köse. Sen cansın, sen canansın, sen can ucu yersin. Babanın babalar günü kutlu olsun. Sizi Allah için çok çok seviyoruz demiş efendim. Üstüne Ersoy Selamun aleyküm sevgili babacığım. Her günümüz ve her her günümüz ve en güzel günümüz sizinle olsun inşallah. Sizi çok seviyorum. Babalar gününüz kutlu olsun efendim. Diyarbakır'dan Feyzi Aslı Tanrı kulu, alan selamı rahmeti üzerinize olsun. Anamız, babamız, evladımız, canımız, her şeyimizle Allah bizi size kurban olan kurban olanlardan eylesin. Sizi çok ama çok seviyoruz. Babalar gününüzü kutlar, Mübarek ellerinizden öperiz. <Gülüyor> Remzi, Elif, Hatice, Yazgül, Şenol. Sizden uzak kalmak içilen bir şaraptır. Ve ben bu şarabın bir yudumunu siz diye içiyorum. Sizi göreceğim. O günü hasretle bekliyorum. Babalar gün, gününüz kutlu olsun. Kutlu babam. Şimdi bunlar var. Evet. Eğer Allah gönüllerimizi böyle birleştirmişse bu tamamen Allah'ın ikramidir. Allah ikram etmiş. Allah için birbirini sevmek Resul Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle buyurdu. Kıyamet günü bir takım kullar olacak ki nurdan elbiseler giymişler. Başlarında nurdan taş vardır. Karşılıklı koltuklar üzerinde oturmuş birbirleriyle sohbet ederler. Allah'tan ikrama nail olurlar. Bunlar peygamber değildirler. Bunlar Şahit değildirler. Ama onlar bile onların haline gıpta eder. Kimdir bunlar? Bu nimeti nasıl kazanmışlar? diye. Evet. Allah buyurur. Bunlar dünya hayatını yaşarken sadece benim için birbirini sevip beni bir araya gelip beni zikredenlerdir. Sadece benim için. Hiçbir Dünyaya ait bir menfaat olmaksızın. Aralarındaki bak, dünyaya ait bir bağ değil. Sadece Allah'ı sevdikleri için, benim sevgim için, benim için birbirlerini sevdikleri için. Allah için birbirini sevince, o Allah'a olan muhabbetin o kadar şiddetli olması gerekir ki, Allah için sevebilsin. Allah için sevmek bambaşka bir şey. Birbirlerini görünce, neden o kadar muhabbet tecelli ediyor? Allah onları seviyor da ondan. Allah için birbirlerini sevdikleri için gönülleri aşka, muhabbete gark olmuş. Dolayısıyla kıyamet günü o aşk, o muhabbet onlara nur olmuş. Nurdan elbise olmuş, nurdan taç olmuş. Allah onlara böyle bir ikramda bulunur. Böyle bir nimeti, böyle bir ikramdan mahrum olanlar kendi gönüllerine dönüp bakmaları lazım. Acaba biz Allah'ı sevmiyor muyuz? Neden Allah için sevmiyoruz? Buna beraber Allah için böylesine birbirini sevenleri de evet farklı şekilde anlamaya çalışır ya da kendisinde olmadığı için bahane üretmeye çalışır. Bu muhabbet fazla der. Ortadaki ne bürmüştü ayet kerimede Resulullah Efendimiz'e hitabe de ki sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Sizden istediğim tek şey yakın bir sevgi. Yakın sevgi böyledir. Allah için olan sevgi yakın sevgidir. Ve kıyamete kadar bu böyledir. Bu sevgiyi Allah veriyor. Allah'tan bir nimet olarak Allah ikram ediyor onu. Gönülleri birbirine evet, ısındırıyor, ülfet ettiriyor, yaklaştırıyor. Bu ikramı yapıp kardeş yapıyor onları. Bizi kardeş yapan Allah'a hamd olsun. Birbirimize sevdiren Allah'a hamd olsun. İnşallah bu sevgi, bu aşk, bu muhabbet bizi bir eder, beraber eder. Varabileceğimiz en son noktaya bizi taşır. Allah'ın razı olduğu kullar arasına katar. Allah'ın ey itminana ermiş nefis, sen Rabbinden, Rabbin senden razı olmuş olarak gir cennetime, gir kullarımın arasına dediği kullardan oluruz. İnşallah bu aşk, bu muhabbet, buna vesile olur, buna sebep olur. Eğer şimdiye kadar olan nimetleri böyle aldıysa, bilelim ki bu nimeti de böyle alırız. Nimeti ikram edene hamdolsun. Rabbimize hamdolsun. Bütün alemlerden hamdolsun. Evet. Efendim bu mesajları asla anlatmak istemiyorum. Bir kardeşimizin Diğer bakırdan Hivda Tekin, bize, bize Allah'a kul olabilme, kendisine derviş olabilme lüksünü, güzelliğini, şerefini yaşatan Pirim Sultan'ın babalar gönül kutlu olsun, siz seviyoruz demiş efendim. Allah olsun. Allah sevgimizi, aşkımızı, muhabbetimizi daim eylesin inşallah. Efendim, Ankara'dan Hüdayi gece teheccüd namazı kılan bir insan uyuyup kalkmak zorunda mı? Yoksa vakti varsa gece 12'den sonra kılıp uyuyabilir mi? Evet. Gece uyuyup kalkmak zorunda değildir. 12'den sonra da kılabilir. Daha sonra da kılabilir. Ya da uyuyup kalkabilir. O fark etmiyor. Mesele uyuyup kalkmak değildir. Mesele gecenin o bir bölümünde Kalkıp hem teheccüdi kılmaktır, hem Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmektir. Allah ile beraber olmaktır. Allah'ın Resulullah Efendimiz'e olan emrini aynı zamanda yerine getirmektir ki Allah'ın rızasını, cemalini isteyenler mutlaka öyle yapmalıdır. Evet, gece kalkması gerekmiyor. Gece 12'den sonra da olur. Evet. Efendim programda sona gelmişiz efendim. Yerbakır'dan bir izleyicimiz de Babalar günü kutlamıştı efendim. Buna beraber efendim Tekirdağ'dan Nurhan Aysal efendim Yüce Allah'ın 99 ismiyle Bismillah, Kabe dünyanın en dünyanın en mütevazi ama en muhteşem evi bütün dünya üzerindeki en muhteşem en mukaddes, tek mekan paha biçilmez tek yapı sen de tıpkı Kabe gibisin efendim, muhteşem, mukaddes, daha biçilemez. Tıpkı Ümre'de Kabe'nin etrafında döndüğüm gibi, gönlüm 7.24 Allah'ın tecellisi etrafında dönüyor. Uyuduğum zamanlar müstesna, o zaman ne olduğunu ben de bilmiyorum. Aşkla dönüyorum da dönüyorum, Hacer-ül Esved ki o sizin gönlünüzdür. İşte oraya geldiğimde ölüp ölüp tekrar tekrar diriliyorum. Allah adına her şeyi kendisinden öğrendiğim efendim, babam, babacığım sen söyle ben nasıl hamdedeyim mübarek ellerinizden hasretle, muhabbetle öperim canım babam Allah razı olsun Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, isimlerinin tecellisi Zatın tecellisi, güzelliğinin tecellisi, bütün kardeşlerimizin gönlüne, üzerine olsun inşallah. Bütün Emîti Muhammed'in mübarek Ramazan ayı mübarek olsun inşallah. Hayırlara vesile olsun inşallah. Allah'ın vahiyini öğrenmeye, anlamaya, iman etmeye, ahlaka amele dönüştürmeyi nasip etsin inşallah. Kardeşlerimizi, muhabbetlerimizi art ediyoruz. Hepinize çok teşekkür Sevgili gücümüz yetince sormaya çalıştık, mesajlarınızı okumaya çalıştık. Bir kusur olursa varsa ki vardır afunla. Bir sonraki hafta devam edeceğiz inşallah. Bursuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimze emanet olun. Zaferle.